...katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bu programda üçüncü programını yapacağımız bir seri var. Mimarlığa her haline dair konuşmalarda, kadın haline dair bir seri yapıyorduk. Sevgili Kent Araştırmacısı Evren Uzar'la birlikte, stüdyoda Evren'le birlikteyiz. Merhaba Evren. Merhaba Yağmur. Bugün aynı zamanda üç konuğumuz daha var. Gazeteci Elif İnce, Kent Araştırmacısı... Özde ve 5 e, Harflerden ve 7 Kule Bostanları koruma girişiminden sonra Kafa Darı'yla birlikteyiz. Birazdan mimarlıktan kente doğru temas edip aslında kadın ve kent muhalefeti üzerine bir konuşma yapma üzerine bu program ortaya çıktı. Hoş geldiniz hepiniz diyelim. Ben de sözü Evren'e bırakayım. Teşekkürler. Bundan önceki programlarda akademide, özel sektörde ve mimaride genel olarak mimari üretim pratiğinde kadın mimarların görünmez olması üzerine konuşmuştuk. Bu üçüncü program olacak. Yağmur'un da söylediği gibi. Kent hareketlerinde kadınların durumu nedir diye merak ettik. Özlem müsal sağ olsun. Bu programın moderasyonunu bizimle beraber yürütmeyi kabul etti. Hep birlikte konuştuk konuşacağız nasıl e, kent e, hareketleri içerisinde, yerelde ve genelde durum nedir diye kısa programımızın el verdiği sürece <gülüyor> özleme bırakıyorum sözü bende. Evet, ben öncelikle açık mimarlığa teşekkür etmek istiyorum ve Evren'e de ayrı teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, bizi davet ettiğiniz için ve böyle bir platform sunduğunuz için bize. Ee, şimdi biz de program öncesinde gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimizde e, kentsel muhalefette kadın görünümlerini iki farklı eksende konuştuğumuzu fark ettik. Bunlardan biri sivil inisiyatif cephesi, diğeri de e, yerel mücadele cephesi. Dolayısıyla önümüzdeki dakikaları da bu iki eksen arasında yapılandırmaya çalışacağız. E, şimdi Kuzey Ormanları savunmasından, e, kent hareketlerine, kule, Bostanlarından, ya da Yanışmaca Atölye'ye kadar bu sivil e, kentsel muhalefetin, ee, sivil bileşenleri içerisinde çok ciddi bir kar kadın görünümü olduğunu düşünüyorum ben. Bir de işin tabi habercilik yanı var. Ee, kentsel muhalefet haberciliği dediğimiz bir alandan bahsetmek mümkün geçtiğimiz on yıl içerisinde. Ee, kişisel olarak ben e, buralarda ciddi bir kadın görünümü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Suna ve Elif'e aslında e, ilk başta katılır mısınız, katılmaz mısınız gibi bir genel <gülüyor> soru sorarak başlamak istiyorum sohbete. Evet. Katılıyorum ben. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, genelde kent, kent hareketleri, yani kent muhalefeti gruplarında hep fark ettiğim bir şeydi. Hani e, belki diğer bulunduğum e, gruplara kıyasla özellikle fark etmiş olabilirim bunu. Kadınların temsilinin en azından yüzde elli. Hatta hani böyle e, çok iyi tanıdığım etrafımda olan, e, iletişim içinde olduğum haber yaparken, e, aktivistleri şöyle bir hızlıca yazdığım zaman yüzde altmışının kadın olduğunu hani tespit ettim. Küçük işler deneyimim böyle. Aynı zamanda kent haberi yapan gazetecilerinde yine en azından %50 diyebilirim e, aktif olarak kadınlar takip ediyor ekoloji ve kent haberlerini. Bu konudaki muhabirler ağırlıklı olarak kadın. Tespitim bu yönde. Yani aslında ben sorumu sorarken işi birazcık İstanbul'da kısıtlı tutmuş oldum ama Bergama'dan işte e, Anadolu'daki HES hareketlerine kadar e, varan bir yelpazede aslında bu kadın görünümünden bahsetmek mümkün değil mi? Evet evet özellikle. Kadın hemen... görünümü mü kadın katılımı mı? Ben ikisini dahil ediyorum aslında bu soruyu sorarken ama bizi tartışırken elbette <gülüyor> ikiye de ayırabiliriz. Evet, e, kadının gör görünürlüğü açısından mesela Ber Bergama örneği hı hı. E, yakın zamanda e, baktığım bir örnek. Yani kadınların e, özellikle de bir yani stratejisi kampanyanın orada yürütülen altı madenine karşı yürütülen e, kampanyanın bir stratejik kararı kadınların eylemlerin önünde olması. Hani burada biraz da Anadolu kadını portresi çiziliyor, işte polislere ayran dağıtan, <gülüyor> e, işte hani böyle e, aslında polis şiddetine karşı bir strateji olarak kadınlar e, eylemlerin ön safasında. ...yer alıyorlar hani ve Bergama'nın kazanımlarında da altın madeni hala çalışıyor ama... ...kadınların özgürleştiği, kendi anlatımları bu yönde, kampanyanın kadınları özgürleştirdiği... ...eskiden işte ehliyet bile alsa kayıplanırdı şimdi çok daha aktivist sözümüz geçiyor... ...hani kamusal alanda hem görülmeye hem var olmaya alışmışlar hem de alıştırmışlar... ...Bergama'da, HES'lerde de benzer şekilde kadınlar hep önde gözüküyorlar... ...ama tabii bazı durumlarda böyle değil... hani. ...görünürlük durumu söz konusu ama karar mekanizmasının kent muhalefetinde <gülüyor> e, mahallelerde bazen erkeklerde kaldığında konuştuk kendi aramızda. Bu <gülüyor> enteresan aslında. Elif bahsederken bu HES'ler ve Bergama'da özellikle bir PR olarak da bunun özellikle bu şekilde görünürlük <gülüyor> ve katılım mı hangisi acaba diye sordu Evren. O enteresan. Buradan hakikaten şeye bağlayabiliriz. Buradan baktığınızda yerelde nasıl aslında bir tabloyla karşılaşıyorsunuz diye. Buradan Sunay'a da hoş geldin diyelim. sözü de Sunay'a bırakalım. <gülüyor> Tamamdır. Ee, ben daha iyi bildiğim bir konu olan kent bostanları ve özellikle Kule'den birazcık bahsedeyim. Oradan örnekler vereyim. Ee, daha genel kent bostanlarına bakarsak ve demin Elif de dedi zaten ekoloji e, alanında kadınların hem katılımının çok ciddi hem de görünümünün de ciddi olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇şte örnek verecek olursak mesela Gümüşdere'deki mücadelede Beyhan Uzun Çarşılı bayağı tek başına götürdü. Yani tek başına derken elbette bütün Gümüşdere halkı beraberce muhalefet ettiler ama bütün hukuki süreç bu işte projenin oradaki arıtma tesisinin farkına varma buna karşı Gümüşdere'deki halkı uyarma ve bir şey muhalif bir grup oluşturma işi ne bayağı Beyhan Uzun Çarşılı üstlendi aslında ve o anlamda onun da görünürlüğü tabii ki çok daha baskındı. Kent, kent bostanları genelinde ben e, kadınların sözünün çok ciddi e, biçimde görünür olduğunu düşünüyorum. E, Yedi Kule özeline gelecek olursak e, şöyle bir anımız var e, Elif e, biz işte Eylül'e ekim Kasım ayları boyunca e, çocuk atölyeleri yaptık Yedi Kule'de e, ve yani çocuklar zaten orada çok yani hep surlar etrafında oynuyorlar ve çok ilgililer. Biz her geldiğimizde koşup geliyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar falan. Ee, her neyse o atölyelerden bir tanesinde işte oradan geçen genç böyle işte 20 sonları, 30 başları erkekler, üç tane erkek geldi. Bir tane zaten bara bağıra geldi. <gülüyor> ee, siz bu çocuklarla ne yaptığınızı sanıyorsunuz? İşte e, böyle atölyeden falan anlamaz onlar. İşte burası sert bir ortam. <gülüyor> e, burada sert olmak gerekir falan diye böyle racon keserek girdi. Neyse ondan sonra mesela şeye geldi. İşte biraz tansiyon işte düşürüldü. İşte ne yapıyorsunuz siz diye sordular. Biz anlatmaya çalıştık hani neye muhalefet ettiğimizi. İşte burada e, işte bostanların ne, neden özel olduğunu. işte e, park projesiyle ilgili sorunlarımızın ne olduğunu falan anlatmaya çalıştık. Ee, onlardan bir tanesi de şey dedi açık açık. Yani siz burada böyle bir e, hani muhalefet ediyoruz. Bir şey değiştireceğiz zannediyorsunuz ama burada kadınlarla çocuklarla falan hiçbir şey yapamazsınız. Eğer bir şey değiştirmek istiyorsanız kalkın işte bilmem neredeki kahveye gidin. Oradaki adamlarla konuşun. İşte kadınlarla çocuklarla hiçbir yere varamazsınız. O kahvedeki adamlardan gelir hemen biri. Karısına iki tokat atar eve götürür. Bir daha da hiçbir şey yapamazsınız. Hani ee, burada boşa kürek çekiyorsunuz dedi kısacası. Bir miktar haklılık payı olsa da sanırım iki tarafta farklı ağlar var. Ee, yani bunun olumlu olumsuz yanlarından bahsetmiştik sağda kadın erkek çalışma meselesinden. Hı hı. Ee, Nereden çıktı bu bilantiyi bilmiyorsam. Ha şey sağa e, çalışması. Saha çalışması, çalışması meselesi. Yani gene aynı şekilde o onun yorumu bu şekilde e, yani buraya gitmeniz lazım işte kahveden evet, başlamamız yani lazım aslında derken aslında Sunanın anlattığı bu hikayede ciddi bir şey görüyorum böyle e, yani kadını da konuşacaksan o değişimin veya kadın üzerinden bir değişimi konuşacaksak eğer onun kapısı da hani erkekten açılıyor gibi bir mevzu var. Yani şimdi yani öyle bir e, Nasıl desem böyle bir varsayımdan hareket <gülüyor> ediliyor. Sahada da aslında e, araştırmacının yaşadığı böyle bir nokta meseleler böyle bir noktaya gelebiliyor. Biz kendi saha araştırmamızı yaparken sevgili Tolga İslam'la birlikte Sulu Kule'de e, o dönem içerisinde birlikte hareket etmeye karar verdik saha içerisinde. Çünkü e, şimdi kamusal ve mahrem alanda kadın ve erkek olmak ile ilgili e, değişik vaziyetler Hı. yaşayabiliyorduk. Yani şimdi yanında Tolga olduğu için e, ben benim varlığım kahvehanede yadırganmazken Tolga'nın yanında da ben bulunduğum için biz rahatça evlere gidebiliyorduk veya girebiliyorduk. Fakat bunun yanı sıra e, şimdi yanımda Tolga olmadığı zaman bazı durumlarda veya şöyle diyeyim daha doğrusu Tolga e, mahalle içerisinde tek başına hareket etmeye çalıştığı zaman veya ben tek başıma hareket etmeye çalıştığım zaman ben daha rahat e, hareket edebiliyordum açıkçası. Çünkü ben işte hani tırnak içerisinde kullanıyorum burada işte e, işte hani... Küçük efendi çok bir şey de bilmiyor işte biz ona anlatırız işte evimize de gelir çayımızı da içer gibi bir muameleye maruz kalıyordum. Gerçi bu otoritelerle olan e, ilişkilerde e, benim açımdan çok zorlu durumlar da yaratabiliyordu. Çünkü ilişkilenmeye e, başlar başlamaz açıkçası çok ciddi bir e, işte kadın yaftası bilmeyen etmeyen öğrenmeye gelmiş kadın e, muamelesine maruz kalıyordum diyebilirim. Burada aslında şeyde ilginç ve dikkate değer bir nokta diye düşünüyorum. Erkin, eril olan Erkin kendi inşa etmiş olduğu kahvehane gibi ya da bu dönüşümün konuşulduğu aslında kapılardaki egemenlikte kadının sadece yanında bir erkekle birlikte varlığının meşrulaşması ve yine de gelir çayımızı içer bir kadın olarak kalması. Burada aslında Elif'in vergama sürecinde söylemiş olduğu kamusal alanda kadının görünürlüğünün sağlanmış olması ve kadınların evet ben artık ona göre giyinmeden ve rahatça kamu alanında var olarak kendi fikirlerimi söylüyorum demesi de ilginç. Kent muhalefeti ve kadın üzerinden açık bir markta konuşuyoruz. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Elifince Özlem Ünsal ve Suna Kafadar'la birlikteyiz. Evren birlikte olan Mimarlığın kadın Haline dair konuşmalar serisinin 3. programında kentsel muhalefetten bahsetmişken bize selam göndermiş olan iki sene önceki süreçte Pet Smith'e bir selam da biz gönderelim bu programda dedim. Pet Smith'ten Dancing Barefoot gelsin. Sonra tekrar birlikteyiz. She, intoxicated by thee She, has the slow sensation That he, is levitating with she, she I like, go, oh, I don't know why I spin so ceaselessly Till I lose my sense of gravity I'm Childhood, childhood itself, great visitations, what is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out arms of the on a pane of glass, an asphyxiation, a fix on anything, the line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Sağradan aradan sonra Pet Smith'ten Dancing Barefoot dinledik. Kent hareketlerinden bir selam gönderdik. üzerle birlikteyiz, açık mimarlıktayız. Ben Yamrı Yıldırım. Bugün Özlem Ünsal, Elif İnce ve Suna Afadar'la birlikte biraz mimarlığın her haline dair konuşmalarda kadın halinden kente temas edelim demiştik. Başlangıçta ilk yarıda sivil inisiyatifler ve kadın, kadın görünen mi, katılımcı olan mı, yoksa ikisi birden mi bunlar... ...ne doğuruyor gibi konuştuk. Biraz daha yerele odaklandık. Yerelden devam edelim. Sevgili Kent Araştırmacısı Özlem'in sözü bırakalım. Evet ben en son noktada hani bir kadın olarak e, kentsel dönüşüm mücadelesinin e, yaşandığı yerel alanlardaki deneyimlerimden bahsediyordum. E, şimdi e, bir noktada evet işte eve giriyoruz, kadınla karşılaşıyoruz vesaire ve o noktada diyoruz ki... Ee, evet şimdi kadının perspektifinden dinleyeceğim bu mücadele meselesini. Fakat çoğunlukla bu tip durumlarda karşı karşıya kaldığımız durum e, kadının e, erkeğin söylemini e, yeniden üretmesi gibi bir şey oldu. E, yani kadın e, babasının, kocasının, oğlunun... E, Anlattığı hikayeleri aslında e, ben bilmiyorum ama işte böyle böyle deniliyor, şöyle şöyle deniliyor. Biz mahallemizi terk etmek istemiyoruz e, gibi bir e, tani, anlatı içerisinde e, sunuyordu deneyimini. Bu da benim açımdan açıkçası oldukça kafa karıştırıcıydı. Yani ben kendim kişisel olarak tezimi de yazarken onu nasıl formüle etmem ve e, okuyucuya nasıl anlatmam gerektiği konusunda çok ciddi hani... E, Zorluklar yaşadığımı hatırlıyorum. Ee, Sunay'a şimdi şeyi sormak istiyorum ben biraz. Yani e, sivil bir inisiyatif olarak sizin yerelde kadınla karşılaşma anlarınızla alakalı tespitlerin var mı, gözlemlerin var mı? Evet. Ee, seninkinden farklı olarak bizimki Yedikule üzerinde e, daha e, sert ve e, <gülüyor> e, kavgalı geçti diyeyim. Yani bizim muhalefetimize muhalefet eden çok ciddi sayıda e, kadınlar vardı. İşte değişik e, forumlarda, aktivitelerde, atölyelerde olsun. E, i̇şte taş atmaktan, işte peşimizden koşturmaktan tutun. İşte e, sadece sözel olarak işte forumda gelip siz burada çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. İşte sonunda Yedikule'ye birileri ilgi gösterdi. size geliyorsunuz çomak sokuyorsunuz. İşte buradan bile değilsiniz. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Mahallemizden gidin gibi çok kuvvetli bir aslında mahalleli kadın muhalevetiyle karşılaştık biz orada. <gülüyor> Ve şunu da eklemem lazım. Yani demin verdiğim örnekte işte bu gelen üç tane erkeğin işte gidin kahvede ...adamlarla konuşun dedi. Ve muhtemelen doğru bir tarafı var bunun. Ama öbür yandan da... ...biz bütün bu mücadele boyunca gördüğümüz... ...aslında kadınların çok... ...görünür ve görünür olduğuydu. Her türlü aktivitemize daha çok... ...kadınlar katıldı. Ve bir şekilde hem Fatih Belediyesi hem de... ...basında... ...ve çekilen videolarda falan... ...bu kadınları işte taş atarken de görüyoruz. İşte bize karşı muhalefet... ...ederken de görüyoruz. O anlamda da çok güzel... ...tartışmalar yaşandı aslında... Ee, ve mesela şey dedi e, kadına çok söyledikleri şeylerden bir tanesi işte sizin çocuğunuz var mı? İşte yoksa anlamazsınız. Bizim burada işte çocuk parkına ihtiyacımız var. İşte siz burada bizim neye ihtiyacımız olduğunu bilmiyorsunuz. Biz güvenli bir şekilde gece işte işte karardıktan sonra hava yürüyemiyoruz burada işte fuş var, uyuşturucu var falan falan falan gibi. Daha hani ...mahallede güvenli olmaktan, işte çocukların... ...güvenliğini ve mahalleyi sahiplenen... ...hani kadın e, kimliğiyle... ...ve hani çocuğunuz yoksa siz bunu anlayamazsınız... ...gibi bir şeyle... E, ...gelen bir grup kadın vardı. İşte başka... ...mahallelerle... Karşılaştır, ...karşılaştırdıklarında kendilerini... ...işte biz suluk, sulukule değiliz ki... ...ne münasebet, işte bizim başımıza böyle şeyler... ...gelmez. O enteresan, falan. hani... ...siz burada park istiyorsunuz ama... ...aslında bu sadece resmi küçük bir parçası... ...burada imara açılıyor, park sadece... ...burada olan Hı -hı. bir park sadece aslında devamı böyle de, denildiği zaman somut bir örnek görmek istiyorlar ve Suna ve arkadaşları hani Sulu Kule örneğini verdikleri zaman iyi de biz Sulu Kule deliyiz hani kendini meşrulaştırma bizim yolumuz o kadınların yolu gibi değil evet. gibi de enteresan bir söylemleri olmuş. Aynen. Evet. Evet. Merak ettiğim bir şey var. Onu sormak istiyorum. Yani siz mücadele içerisinde konuşulan bütün mevzular üzerinden mesela cımbızla şöyle bir şey çekebilir misiniz? Kadınların ee, ...bostan mücadelesinde dile getirdiği talep gibi bir şey var mı? Yoksa benim deneyimlediğim gibi burada bir bunalık, bulanıklık vesaire e, bulanıklık mi Bulanıklık var kesinlikle. Çünkü bir de biz tabii konuştukça ve tartıştıkça... ...bir sürü insanda ne dediğimizi anlıyor. Ve e, ve hele projenin detaylarını falan gördükçe zaten bir şey. Yani inanan var, inanmam ayrı. Ama gerçekten buna başından beri bizim... E, şey, forumlarımıza toplantılarımıza gelen e, kadınlarla ve erkeklerle konuştuğumuzda bir noktadan sonra ortak e, or, ortaklaştığımız yönler yanlar bulduk bir şekilde. Yani bu kadınların bir sürüsüyle de yani hani bir şekilde bize çok ciddi karşı çıkan kadınlar sonradan mesela gelip Hı, burada ilginç bir var tamam bunu konuşalım diye bizi davet ettiler mesela gibi tarafları da var. Hı. Ama yani bir şeyi daha eklemek lazım burada. Tabii Bostan mücadelesi diyoruz ama Bostanlar içerisinde çalışan Bostancı kadınlar var bir sürü. Esas e, burada onları da almak lazım. Çünkü Esas görünür olmayanlar bostancı kadınlar aslında yani bizim bütün yaptığımız aktivitelerde ya da e, önüne çıkan işte tarihi Yedikule Bostan Okulu diye bir şey başlattık falan yani orada hep bostancı erkekler ön planda ve kadınlar yani zaten aile işi bunlar. Yani çoğu Kastamonu Cideli ve aile işi olduğu için hem emek hem e, söz olarak kesinlikle görünür değil kadınlar ve öyle ciddi bir sorun var. yani mahalleli kadınlar ne kadar görünürse bostancı kadınlar o kadar görünmez yani onu da burada eklemek lazım. Hane içi görünmez emek burada da geçer diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> toparlıyor muyuz o zaman aslında konuşamadığımız o kadar çok şey kaldı ki bilmiyorum aslında Özlem sen, sen enteresan bir şey söylemiştin. böyle bir endişe sardı mi? sanki böyle çok karamsar bir tablo mu çiziyoruz böyle kadın aslında görünür ama yerele indiğimiz zaman şöyle şöyle mevzular ortaya çıkıyor falan gibi böyle negatif bir hava mı yarattık acaba gibi bir endişe taşır gibi hissettim kendimi aslında öyle bir yerde durmuyoruz hatta kazanımlar meselesini de konuştuk. Kazanımlar Ucundan. meselesi sorunu çünkü bütün bu süreçlerde, kolektif süreçlerde, katılımla yapılan projelerde hep projenin sonucunda ne olduğuna bakıyoruz. Ya da gezi hareketi olsun, okyup ay hareketi olsun, hepsinin aslında benzer durumlar var. Çok büyük bir ilk başta hedeflenen değişimler gerçekleşmeyince sanki bunlar hep başarısızlıkmış gibi düşünüyoruz. Ama benim mesela kadın kooperatifleri Yaptığım bir projeden vardı izlediğim başka deneyimlerden olsun kazanımların küçük ölçeklerde gene de olduğu ve bizim görmediğimizi aslında düşünüyorum yani her şekilde belki onların biraz peşine düşmemiz ve bu başarı başarısızlık meselesini biraz daha farklı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ki aslında önceki programda da aynı şeyden bahsetmiştik. Sonuç değil süreç odaklı olmak ki tekrar aynı örneği vereceğim. Bu kamusal alanda görünürlüğünü sağlamış ve bunu yaşadıklarını özgürce dile getiren Bergamalı kadınlar da Elif'in söylediği gibi burada çarpıcı bir örnek. Toplamalıyız diye düşünüyorum açık mimarlıkta bu hafta 8 Ocak ve 22 Ocak tarihli podcastlerine açıkradyo.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Programların ardından kadın halini üzerine kente temas eden kent muhalefetinde kadınlar üzerine Burada üç aktivist, Elif İnce, Özlem Ünsal ve Suna Kafadar konuklarımızla birlikte yaptığımız programı sonuna geldik demeliyim. Ben Yağmur Yıldırım. Sorularınızı Açık Mimarlık olarak Twitter'dayız yöneltebilirsiniz. Hoşçakalın diyelim. Teşekkürler. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Çok iyi. Çok Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun.